Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatü ve selam ala Resulullah. Bir olayı bilememek, görememekle aynı sonuca götürebilir. Olayın yanlış bilinmesi de aynı sonuca götürebilir. Bir trafikte yol alan sürücü Belli bir süre tıkanmış trafikte neden beklediğini, ne yapacağını ya da yanlış beklediğini, hangi sonuç olursa olsun, sonuç olarak stresle eş hale getirecek bir şekilde hisseder. Önde kaza olmuş, yarım saatte yol açılacakmış bilmek başka şey, ne oldu bu yola da yol kapandı diye sinirlenmek başka şeydir. Ya da kaza olmuş zannediyorsun meğer bugün yol kapalıymış. Yanlış algılıyorsun. Bu örnekten yola çıkarak bugün <gülüyor> 20. asrın Müslümanları olarak etrafımızda olup bitenler hakkındaki bilgi Yokluğumuz ve bilgi kirliliğimiz esasen lehimize sonuçlanacak bir süreci aleyhimize çevirmektedir. Adeta Müslümanlar ma'a'zallah söylenmesinde bile tehlike olan bir durum algılıyorlar. Sanki Allahu Teala'nın hükmünün dışında bir şeyler yapılıyormuş gibi dünyada, küfür başını almış gitmiş de, o eski kavimleri taş yağmuruna tutan, Ebrahim'in fillerini serçelerle helak eden, Allahu Teala'nın kudretinde, maazallah söylenmesi bile sakıncalı, bir zayıflama varmış gibi bir evham, Müslümanların tavaflar yaptığı Mekke sokaklarını bile işgal etmiştir. Bunun için iman tazelenmesi geregecek kadar sıkıntılı bir durumdur bu. Bugün olaylar nedir? Bilmek zorundayız. Bu olayların bilinmemesi veya yanlış bilinmesi, aslında çekmeyeceğimiz stresi ve sıkıntıyı bize çektirmektedir hızlı bir şekilde daha önce çok konuştuğumuz bugün Müslümanların yaşadığı sıkıntıları bir kere daha tekrar edecek olursak sonra bunların değerlendirmesini yapacağız dünyada bugün Müslümanların topraklarında büyük savaşlar var afetler hep Müslümanları adeta bulmakta Müslümanların siyasi ve sosyal yapıları çökmüş durumda Fakirlik Müslümanlığın damgası gibi olmuş. Parçalanma bir arada duramama sanki Müslümanlığın şartlarındanmış gibi hissediliyor. Bunlar bildiğimiz şeyler. Bilgimizi tazeliyoruz. İlave olarak da 1400 sene sonra putçuluk ve Allah'a karşı şirk yeniden baş gösterdi bunca mücadelemize ve İslam eğitimimize, Kur'an eğitimimize rağmen gizli ve açık sekülerizm İslam toprağını işgale yeldendi. Basit sihir ve büyücülük dedikoduları bile tesettürlü kadınları, namaz kılan Müslümanları yeniden bulabildi. Ahlakla basit bir konu düzeyinde ilgilenme ya da ahlakı notunun ortalamaya etki etmediği bir ders maddesi haline getirme. Daha önceki nesillerin ciddi gördüğü değerleri yok kabul etme. Yalan konusunda cahili Araplarının da ki gerisine düşme. Evdeki insanların bile birbirine kibirle davrandığı, halbuki kalbinde kibir olanların cennete girmeyecekleri, zerre miktarı kibir bulunan cennete girmeyecek uyarısına rağmen kibrin Aile içinde bile artık bir gündem oldu. Zaten aile dışına hayda hay taşıyor. Zulmün Müslüman topraklarda kafirden önce Müslümanların birbirine yaptığı aile içi zulüm, iş yeri zulmü, elinde bir kudret bulunanların işçisine, arkadaşına zulmettikleri, ebeveynin zulüm gördüğü bir dünya neyi konuşuyoruz? Müslümanlar olarak olayı şimdi anlamaya çalışıyoruz. Bir olay var o olayın fiilistini çıkarıyoruz adeta. Haset hasenatı yiyip bitiren bir mikrop olduğu halde haset bir hastalık olarak ümmeti Muhammed'e bulaşmış durumda. Hainlik hıyanet affedilebilir suçlardan görülmekte. Verdiği sözden bir insanın cayması ayıplanmaz. Emanetin yok olması kıyametin yakın olduğunu, imanın zayıfladığını artık göstermiyor. İnsanlar ailesine karşı cimri, hatta kendine karşı cimri olabiliyorlar. Gıybet, Allah'ın en büyük haramlarından biri olduğu halde Twitter dedikodusu gıybetti, helalmiş gibi kabul edilebilir bir dünyaya geldik. İnsanlar stres deposu haline geldiler halbuki stresin nedeni yanlış yolda yürümek yanlış bir hayat yaşamaktır İnsanlar yani yeşil reçeteli ilaçlarla ancak ayakta durabilir hale geldiler İnsanlar birbirlerinin casusu durumunda oldular hocalar hocaların casusu herkes hocanın casusu hoca herkesin casusu yani müslüman olmayan kitleleri zaten konuşmuyor suizan yani ters yönden insanlara bakmak hayatın temel mantığı haline gördü hatta o kadar ki tarihin hiçbir döneminde olmayacak kadar niyet okuma hastalığı peydah oldu İnsanlar birbirlerinin eylemlerinden önce niyetlerini okuyup niyetlerine yorum yapma niyetlerine ceza kesme durumuna geldiler bu nasıl yapılabilir İslam toplumunda yani gıybet haram, tecessüs haram. Niyet okumak helal olabilir mi? Aynı şekilde ciddi bir şekilde insanlar haya kaybına uğradılar. Haya kirliliği toplumu işgal etti. Müslümanlar kendileriyle ilgili olmayan işlerle kendilerinin dünya ve ahiretini ilgilendiren işlerden daha fazla ilgilenilir oldular. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın iyi Müslüman olmasının sonucu kendisini ilgilendirmeyen şeylere kulak asmamasıdır buyuruyor. Bu hadise rağmen bugün Müslümanların sır tutmamak diye adeta bir yemini var, prensibi var. Kimseye bir sır verilemiyor. Olayı tahlil etmek istiyoruz. Aile dağılıyor. Aile içinde şiddet var. Artık kanunlar bile aileyi koruyamıyor. Anne baba çocuğu ihmal ediyor çocuklar anneyi babayı ihmal ediyorlar. Allah'ın kullarına rahmeti silah rahim şartına bağlı. silah rahim diye bir şey ancak zenginse eğer üst tabaka onunla ciddi bir şekilde ilgileniyorlar. Boşanma Allah'ın sar arsını sarsacak şekilde dikkat çekiyor. Çok yoğun bir boşanma var. Irkçılık cari hastalığı olduğu halde zulümler, katliamlar, cahili hastalığı olduğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde ikaz ettiği şeyler olduğu halde ortaya çıktı tekrar. İntihar büyük bir baş gösteren yılan gibi oldu. Komşuluk, güven veren bir nesne olmayı kaybetti. Bunlara dikkat ediyoruz ki bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şiddetle uyardığı aman bunlara dikkat edin diye ikaz ettiği şeyler vakit en kıymetsiz ve en kolay harcanır şey oldu ümmetimizin sorunlarını konuşuyoruz ve insanların bir şeyi itham ederken bir belge getirme ihtiyacı hissetmeden en ağır cinayetleri en çirkin kabahatleri en üst düzeyden suçları istediğine itham edebilmekte ithamını yap belgeni sonra getirirsin gevşekliği Toplumu işgal etmiş durumda. Kadınlar kocalarını, kocaları kadınları, çocuklar, annelerini babalarını, bir aileyi değil bir toplumu berbat edecek şeylerle itham edebilmektedirler. Kimse de bunu suç saymamaktadır. Dış görüntüye takılıp kalmak, dış kıyafetin yüreklerden daha değerli olması, buna bağlı olarak zinanın toplumda gelişmiş olması, İnsan hakkının batının bile gerisine düşecek kadar zayıflamış olması olayları tahlil ediyoruz yaşlıların düşkün yurdu buluyorsa eğer düşkünler yurdu yaşlar yurdu buluyorsa mutlu değilse parklarda bile oturacak yer bulamayacak hale gelmiş olması yetim sayısının artmış olması ki yetim sayısının artması bir felaket felaket ötesi felaket ümmet içerisinde faizin korkunç boyutlara gelmiş olması borç sadakati diye bir sadakatın kalmaması rüşvetin alıp başını götürmesi hırsızlığın değişik isimlerle mubahmış gibi görmüş olması müziğin müziğin helalmiş gibi İslam toplumunda yer bulabiliyor olması neredeyse Kur'an-ı Kerim'i de nota üzerinden, müzik kuralları üzerinden okuyacak duruma gelmiş olmamız, kumarın devlet destekli, devlet promosyonlu, Müslümanlar arasında bile kullanılabilir hale gelmesi, adına piyango deyince helal, otel lobilerinde yapılınca haram zannedilmesi, kadınların tesettür konusunun, yani var mı yok mu denecek, olmasa mı daha, Kötü olurdu, şimdi mi daha kötü olurdu denecek bir durumda olması. Kimsenin şahitliğinin Allah'tan korkarak yapılıp yapılmadığı konusunda bir garanti verememesi. Yani bir şahit getiriyorsun, görse de görmese de şahitlik ediyor veya görmüş olsa bile görmemiş rolleri yapılıyor. Hepsini bir kenara koyduk. İnsanın kendi yaşadığı dünyayı harap etmesi, denizleri kirletmesi, toprağa gübre ile bile bir şey veremez hale getirmesi, insanların bedenlerinin oburluktan ve hastalıklardan artık gelecek kuşağa nesil olarak taşınabilir miyiz, taşınamamayız diye, göbeği kendinden ağır insanlar neslinin yetişmiş olması, içki, alkol, kumar, uyuşturucu gibi felaketlerin yaygınlaşmış olması ve hadi bunlar hepsi bir belaydı diyelim ibadetlerin bile şekillendirilmiş haliyle yapılmaya başlanmış olması zaten ibadetler azalıyor bir de bu azalan ibadetlerin yanında bakıyoruz ki olanı da protokol ibadetine dönmüş çok ciddi bir şekilde Müslümanlar, abdesti de, abdestsiz de camiye gidecek cürete kavuşmuşlar. Bu ayeti bugün oku hoca diyecek cüret, camiye namaza gelenlerde olmuş. Daha büyütebiliriz ama bir fiilist çıkardım. Bu fiilistte bugün Müslümanları olay olarak kuşatan bir ortam var. Bu ortamı bu şekilde haber bültenlerinde de diliyor olabiliriz bir kısım Müslüman hiç olay diye bir şeyden haberi yok hiçbir şey yokmuş gibi yaşıyor bir sorun bu öbür Müslüman ne olduğunu anlayamıyor bir karışıklık var ama nedir anlayamıyor Allah belasını versin yapanların deyip çekip gidiyor bu başka bir sorun öbür Müslüman yanlış anlıyor Amerika yaptı bunları zannediyor bu Çin karıştırdı İslam toprağını zannediyor bu bir başka afet Hangi haliyle olursa olsun Müslüman çevresindeki olaylardan cahil bir şekilde yaşayamaz. Yaşarsa bu onun dinine mal olur. Bu onun ahiretine mal olur. Sadece dünyayı değil dünyanın yanında ahireti de kaybeder. Hasirati dünya ve ahireh olur. Dünya da gitti ahiret de gitti olur. Maazallah. Bunun için olay nedir? Bu olayın çıkış nedeni nedir? Bunun talili nedir? Sonucu nedir? Bir bilgilenme, kafamızı iman diye dolduran Kur'an çizgisinde bir bilgilenme ihtiyacımız var. İşte bu önümüzdeki fiir herkes biliyor. Üç dersten birinde bunları sayıyoruz zaten. Üç aşağı beş yukarı her Müslüman da bunları sayar. Bir kısmımız bir bölümünden gafil olsak bile esasen toplum bunları biliyor namazın artık şekle döndüğünü orucun imsakından çok iftiharıyla anıldığını haccın milli bir ibadete adeta dönüştüğünü zekatın hem vakfa katkıda bulunuyorsun hem belli bir kurumu ihya ediyorsun, hem sen burs verdiğin için aslında, ihale alıyorsun haline geldiğini, herkes biliyor zaten. Tesettürün cıvıttığını, sakalın kirli büyüdüğünü, herkes anlıyor zaten. Ama bizim, Kur'an eğitimi görmüş müminler olarak, bu düzeyde kalmamız, olayları fiilistiyle görüp gitmemiz yeterli değil. Biz, temel prensiplerimiz üzerinde bugün yaşadığımız olayların esasen yüzde yüz Allah'ın dilemesiyle ve Allah'ın kontrolünde olup bittiğini bu olayların tamamının bizim akıbetimiz için ortaya çıktığını anlamak zorundayız elbette biz Nuh aleyhisselamın kavminin geminin önündeki macerasını anlamadığımız için kendi olayımızı da anlamakta zorlanıyoruz ashab-ı bu olayları çok iyi anladılar çünkü Nuh aleyhisselamın kavminin başına geleni iyi anladılar Allahu teala Allah'ın lütfu keremiyle biz oturup bu olayların özünün ne olduğunu anlayan kullarından oluruz Rabbimizin bütün insanlık bir kenara gitse ben tek başıma anlayıp da peki Rabbim sen böyle murad ettiysen ben de bu dünyada böyle yaşarım dersek kazandık biz biiznillahü teala kazandık gerisi ne taraf olursa olsun zaten bütün derdimiz Allah'ın rızası değil miydi şaka mıydı o söz yoksa asıl maksadımız cennete girmek değil miydi bizim dünyanın fani olduğunu espri olsun diye mi diyorduk biz hakikaten fani değil mi dünya Ebedi olan ahiret değil mi? Ebedi olan cennet değil mi? Gerisinin bir anlamı yok diyebiliriz. Burada kardeşlerim, Allahu Teala'nın bu olaylar dediğimiz sınamaları, üç kategori üzerinden hep yürüyor. Bir Allah nimetleriyle bela veriyor. İki bizim bela dediğimiz olumsuzluklarla da bela veriyor azap olarak da bela veriyor. Biraz sonra bunun ayrıntılarını göreceğiz. Yani bu saydığımız, fihristini çıkardığımız şeyler, Allah'ın bir nimeti olarak önümüze geldiği için, biz dalgınlığımız olmuş olabilir, anlamamış olabiliriz. Allah'ın bir belası olarak, Ebrehe'nin başına, güvercinler mercimek gibi, taş attığı gibi, biz bunu gökten mercimek yağıyor, zannediyor da olabiliriz, Gökten kimyasal bir ilaç yağıyor da zannediyor olabiliriz. Allah azap etmişti olabilir bize. Hangisi olursa olsun ana hedefimiz bizim ya da asıl yakalamamız gereken şey bizim. Yani bu üç türünden hangisi olursa olsun ister bireysel olsun, ister toplumsal olsun biz Allah'ın rızası peşindeyiz. Sırat köprüsünü geçmek için uğraşıyoruz. Bana Allah çuvallar dolusu altın verip zengin etse beni de benim derdim sıratı geçmektir. Allah beni aç susuz bıraksa da benim derdim sıratı geçmektir. Çocuğum olsa yedi tane onlarla cenneti kazanmak zorundayım. Yedi sene hiç çocuğum olmasa da ben cenneti kazanmak benim başka bir gayem yok ki bu dünyada diye iman ettim ben çünkü. Burada çok önemli bir ayrıntı yani nasıl Allahü Teala nimetle bela veriyor veriyor el-a'raf suresinin 168. ayetinde bunu çok açık söylüyor allah Teala O belevnâhum bil ve ve'sseyyâti leallûm yarcıûn belki akıllarını başlarına alırlar diye onlara bol bol nimetler de veririz bela da veririz buyuruyor onun için ulemamızın Allah'ın verdiği nimetler para nimeti siyasi nimetler Huzur nimeti. Evinde rahattasın. Güven nimeti. Çoluk çocuk nimeti. Akrabalarla iyi olma nimeti. İklim nimeti. Tatlı bir bahar mevsimi. Yağmurlar bol. Bütün bunlar istidraç için olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde umudu bitirtmiş, artık düzelme, rantının gerisinde kalmış kullara göklerin kapılarını açtığını söylüyor Allah sanki mümin kullarına sabaha kadar secde eden kullarına açıyormuş gibi açıyor bu ne anlama geliyor yani rahmet yağıyor zannediyorsun senin azabın oluyor bulut zannediyorsun gök taşı düşüyor başından e, Ahraf suresinin 168. ayeti ortada Aynı şekilde Enbiya suresinin 35. ayetinde iyilik veya kötülük her türlü sizi sınayacağız allah Teala buyuruyor. Bu sebeple biz Allah'ın bizi sınamalarını imtihanlarını nimet olarak da görebiliriz. Bu çok önemli bir çizgi. Pek çok ümmet bolluk yüzünden helak oldu. Bollukta boğuldular. Biz Allah gökten taş yağdırıyor zannediyoruz. Onun için Suriye'deki, Irak'taki Müslüman, Keşmir'deki Müslüman, İsrail zulmü altındaki Müslüman, helak oldu. Biz elhamdülillah camiden eve evden camiye zannediyoruz olabilir. Bunu ilk defa yapmıyor allah Teala. Son defada filan tarihte yapmıştı diye bir kurallık her an yapabilir. Bir ikincisi, bir şeyi unutmamak lazım allah Teala'nın bu saydığımız üç tür imtihanı olay, olayın üç boyutu yani nimet şeklinde bela şeklinde, azap şeklinde bu üç boyutu bireysel olarak tadabileceğimiz şeylerdir, kitlesel olarak da tadabileceğimiz şeylerdir Bakara suresinde çok net bir şekilde allah Teala sizi açlıkla, korkuyla ve kıtlıkla deneyeceğiz buyuruyor bireysel olay. bir şeyin deniyor. Aynı şekilde İsra Suresi'nin 58. ayetine bakıyoruz. Bu ayet rakamları çok önemli. Niye önemli? Ya bu anayasa maddesi gibi filan diyeceğim de ayetlere öyle şey benzetmek caiz değil. Öyle demeyeyim hani çok önemli değilim sadece. O min'in kariyetin illa nahnu muhlikuha kabla yawm el kıyameti veya muazibuha azaban şedide. Kana zalika fil kitabe mestura. Kitapta yani levh-i mahfuzda yazdığımız kesin kurallardan biridir. Her köy bizim sinemamıza tabi tutulacak. Köy deyince Kur'an-ı Kerim ağaçlık yer demiyor. Bizim şehir dediğimiz şeye Kur'an-ı Kerim köy diyor. Köy diyor. Bizim köy dediğimize daha başka bir kavram kullanıyor. Bu sebeple biz oturup Allahu Teala'nın nimetleri bizim iyi gördüğümüz maşazam, yazlıklar, kışlıklar, baharlıklar İyiler, çocuklar okulda, herkes keyfi yerinde, elhamdülillah emekli de oldu ya, geldi Cebrail, indirdi rahmetini sana, o zannettiğimiz şey, bireysel veya kitlesel olarak, tamam kurtulduk gavurlardan, geldi müminler çiçek dağıtıyor bize, zannettiğimiz ortamı, sonucunu görürken çok ağlıyor olabiliriz. Üç boyutun, bireysel veya toplumsal bağlantısı, bu fiilisti eğer anladıysak, bir hakikat daha var Kur'an-ı Kerim Furkan Suresinin 20. ayetinde çok net bir kural koyuyor keşke bunu parti kuran Müslümanlar anlasaydı keşke bunu dernek kuran vakıf kuran Müslümanlar anlasaydı keşke dört kızım var dördünü de evlendim dört dünürüm var diyenler anlasaydı dört oğluna beş oğluna beş gelin bulduğu için ailesinin kocaman olduğunu her birinden dört dört ödün dört çarpı dört on altı etti elhamdülillah böyle kalabalıklarla insanla işli dışlılıkla insan yoğunlaştıkça şirket çalışanı çoğaldıkça işlerin iyi gittiğini veya işlerin onun hesapladığı gibi olduğunu zannedenler bu ayeti daha önce duymuş olsalardı وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitne. İnsanlar olarak sizi birbirinizin fitnesi yaptık Allah buyuruyor. اَتَصْبِرُونَ <gülüyor> Bakacağız sabırla bu süreci geçirebilecek misiniz? اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا senin Rabbin her şeyi izliyor, görüyor. Bu ayeti anlamayan Kur'an'dan bir şey anlamaz. Bu ayeti anlamayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu niye şehit edildi bunu anlayamaz. Mescitte namaz kıldıran Ömer'in niye şehit edildiğini anlayamaz. Kur'an okurken okuduğu Kur'an-ı Kerim'in üzerine kanı akıtılan Osman'ın niye öldürüldüğünü anlayamaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerden bir yığın eziyet çektikten sonra ona iman edenler arasında niye sıkıntı çektiğini anlayamaz. Musa aleyhisselama ne oldu ne bitti anlayamaz. Niye Çanakkale'de savaş yapılırken birileri filan yerinde Anadolu'nun fitne fesat çıkarıyordu bir de namaz kılıyorlardı Anlayamaz yahu bu kadının hiçbir derdi yok kocasınınla niye bela oldu anlayamaz bu erkek namaz kıldığı halde teheccüd kıldığı halde niye zalim oldu anlayamaz yahu bir tane camimiz var burada ne kavga ediyorsunuz yahu bırak imamı müezzini kıl namazını git neddir derdin anlayamaz dört kardeş dörde bölseniz on dörde bölseniz onu bir daha ona bölseniz buralar size yeter kavga etmeyin anlayamaz وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitneyi anlamak zorundasın. Bir insan yarattı Allah, bir insan daha yarattı onları birbirinin fitnesi, yani imtihanı yaptı. Babaysan oğlunu, oğlunsa babayı, kadını kocasına, kocasını kadınına Dernekte yönetim kurulu yönetilene, yöneteni yönetilene, herkesi birbirine, siyasetçi vatandaşına, vatandaşı siyasetçisine, kadını erkeğe, erkeği kadına, fakire zengini, zengini fakiri, toplumda 100 insan varsa, kadınlı erkekli çocuklu 100 kare köklü 100 eylem demektir bu. O cealna ba'dukum li fitne. Dolayısıyla biz kaçıp gidelim o zaman insansız bir diyara desek imtihandan kaçıyorsun zaten senin kağıdını parça parça ederler o zaman sen imtihandan kaçtın e bu imtihan benim şeklime göre olsun sussun herkes itaat etsin bana dersen eğer e sen o zaman ne biçim imtihan oluyorsun ki nasıl sana itaat edecek böyle imtihan olur mu ya sen imtihana geliyorsun şu soruları bana sorar mısınız lütfen diyorsun öyle bir imtihan dünyada var mı ya وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَ Birbirimizin imtihanıyız biz. Dolayısıyla çocuğu doğan, Elhamdülillah deyip sevinç için kurban kesiyor ya, aynı zamanda bir de bir dosya açmalı. Bir çocuk verdi Allah, hayır getir ya Rabbi sonunu diye. Bedava yok bu dünyada. Bela da değil bedava, nimet de değil bedava. Bu dünyayı böyle kurdu Allah peygamberleri böyle yaşadılar aleyhimusselam cimyan e bize mi farklı bir muamele yapacak allah Teala nerede bir gül bittiyse onun dalının dibinde dikeni göremeyenin gözü gör, kördür gözü gör olduğu için onu hep eli kanar dikene tutuyor çünkü dikensiz gül olur mu? olur ama plastikten olur doğal olmaz o dikenin geçmişi böyle gülün de geçmişi böyle ikisini bir araya getiren o gülü yaratandır. Onun için bu dünyada ne oldu? Yahut bu Müslümanlarla biz bir arada kurduk bu vakfı da. Niye na şimdi birbirimize düştük o canla bağ dokum, bir bazı Biz birbirimiz için yaratıldık. Etasbirun, bir arada durmayı becerebilecek misiniz? Etasbirun sabır yarabbi bekle mi 50 sene bu kaynanaya bu kaynataya bu geline bu damada bu arkadaşa bu kardeşe dayanabileceğiz mi hainliğine karşı dayanabileceğiz mi laçkalığına karşı dayanabileceğiz mi İftirasına karşı dayanabileceğiz mi kendimizi ezdirmeden seviyemizi de düşürmeden dayanabileceğiz mi bunun için varız biz et asbirun. bütün bu olaylar 7 milyarın işte 7 milyar çarpı 7 milyar daha üst türevleriyle beraber olan ilişkilerini ve kâne rabbuke basira, Rabbin izliyor o Allah bizim Allah'ımızdır Celle Celalu. biz bu sürecin müminleriyiz onun için ne dedik? Olayı anlamayan, yanlış anlayan, tersten bakan çatlar ya da hayvan gibi yaşar. Orada durdu trafik, bekliyor, akşama kadar bekler. Ne var ileride, niye durduk bunu anlamaz. Burada çok önemli bir nokta var. Nedir o? Nedenleri Allah söylüyor Kur'an'da zaten. Bizi böyle ansızın karşılaştırmadı bu işle. Benim çocuğumdan çektiğim, senin eşinden çektiğin, öbürünün ortağından çektiği O canna ba'nakum li fitne. Birbiriniz için biz sizi yarattık. E Allah'ın sözü bu Celle Celaluhu. Bu ayet belki gizli bir manası vardır. Denecek tılsımlı bir şey değil ki Arapça. Tefsiri de böyle bunun. ashabu kiram böyle anladılar. Rıdvanullah aleyhim cem'an. Biz, biz yüzeysel bakma düzeyine düştüğümüz için sorunlar katmerli katmerli karşımıza çıkıyor. Bu sebeple kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'den üç grup ayeti celili anlamadıkça bu olayları bu Firistini verdiğimiz olayları anlamayı kimse beklemesin. Bu zamanda çocuk yetiştirmek çok zor. Kim dedi ya? Kim dedi? Hala kürtaj mecburiyeti yok bu ülkede. Firavun kürtaj mecburiyeti getirmişti. Erkek çocuk doğmasın diye. Demek ki hala o düzeyde değiliz elhamdülillah. Firavun günlerinden daha iyiyiz. Ama çocuk çok fena ateist oluyor, deist oluyor. <gülüyor> Olur tabi. Sen Kur'an-ı Kerim okudun, Ramazan'da okudun. Tefsir dersi deyince... Ee, bir vaktin olmuyor. Hayır, hayır. Kur'an anlamadığımız için bu işler oluyor. bir Enfal suresinin 27 ve 28. ayetini anlayacağız. Allahu Teala ne buyuruyor bu ayette? Ey iman edenler. Allah'a ve peygamberine hainlik yapmayın. Size verilen, sizin üzerinize yüklenen emanetlere bile bile hainlik yapmayın. Ve iyi bilin ki, mallarınız, çocuklarınız sizin için fitnedir. Asıl hedefiniz Allah'ın sevabını kazanmak olsun. Enfal suresinin 27. ve 28. ayet. Bunu bir kenara yazıyoruz. İkinci ayet, Münafıkun suresinin 9. ayet. Ey iman edenler! Sakın mallarınız ve çocuklarınız Allah'a kulluktan alıkoymasın sizi. Kim malı ve çocuğu yüzünden böyle bir bataklığa düşerse o battı. Aynı şekilde Tegabun suresi 14, 15, 16. ayet. Ey iman edenler! Sizin eşleriniz, çocuklarınız, sizin düşmanlarınızdır. Niye? O cealna ba'dukum li fitne olduğu için. Birbiriniz için yarattık sizi. Güzel bir eşin oldu. Hayırlı bereketli olsun. Bedeli yok mu güzelliğin? Bedeli olmayan güzellik var mı? Ey iman edenler, eşleriniz ve çocuklarınız sizin için bir düşmandır. Onlara karşı tedbirli olun. Eğer aile içerisinde affetmeyin bağışlamayı tercih eden aile bireyi olursanız, bilin ki Allah da gafurur rahimdir. O da sizi mağfiret edecek. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitne konusudur. Yani imtihan konusudur. Asıl hedefiniz Allah'ın katındaki sevabı kazanmak olsun. Siz gücünüz yettiği kadar takva ile yaşayın. Allah'ın ayetlerini dinleyin. İtaat edin ve pintilik yapmayıp infak edin. Cimrilik yapıp kendisini ateşe hazırlayanlardan olmayın. Bu üç bloku nüfus kağıdı gibi evimize asıp koyabildiğimiz gün biz Rabbimizin bizden ne Murad ettiğini anladık demektir bu üç ayet bize ne getirecek? ondan gelen belalardan Allah'a sığınacağız ona dua edeceğiz onun bizi yalnız bırakmayacağına iman edeceğiz bu gerçekleşince biz sıkıntıları aştık demektir ama devam ediyor sıkıntılar Evet İbrahim de tam ateşe atılırken bahçeye gidiyor gibiydi. İbrahimlik böyle oluştu. İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken ona yardım etmeye gelen Cebrail aleyhisselama ne demişti? Ben senden niye yardım isteyeyim dedi. Benim buraya atıldığımı Allah görüyor. E görüyorsa ben senden niye yardım isteyeyim? Hasbunallah ve nimel vakil dedi. Öyle de oldu. Allah ona yetti. Hasbunallah, Allah bize yeter demek. Olayların fiilistini çözen için, sorun çok kolay. Olayları, şeytanın mantığından anlamaya çalışan, şeytana kapılmışlardan anlamaya çalışan, yani Allah'ın düşmanından, Allah'ın kaderini öğrenmeye kalkan, e bu zaten battı gitti. Ona ağlamaya bile, Gerek yok. Biz bu fiiristini verdiğimiz olaylardan dört büyük sonuç çıkarıyoruz. Ve rahat ediyoruz. Ölsek de rahatız. Matem içinde de olsak rahatız. Allah verir de neşeli olursak onda da rahatız. Bu topraklarda da rahatız. Göç etsek Çöle orada da rahatız. Bizi uzaya fırlatsalar orada da rahatız. Çünkü Allah'ın olduğu bir yerdeyiz biz. Hiçbir yerde yalnız değiliz. Nere atarlarsa bize Allah orada. Zindanda da Allah var. Çölde de var. Her yerde Allah var. Ve rahatız biz. Bir, Rabbimizin mülkünde asla onun istemediği bir olay olmaz. Nuh'un gemisini yüzdüren de Allah'tır, geminin altındaki suyu dolduran da Allah'tır, Nuh'a proje veren de Allah, şunu alma gemine, bunu al diyen de Allah, dolayısıyla biz bugün yaşadığımız olayları, musibetleri, belaları, dünle bugünün bağlantısı, bugünle yarının bağlantısı olarak görüyoruz, olup bitenler, Sahipsiz bir boşluğun yer çekimi olmayan bir boşluğun gürültüleri değildir. Her şeyi kabzasında tutan Allah'ın kaderidir. Buna iman ettik elhamdülillah. Benim aile içi ilişkilerimden Yanar Dağ'ın patlamasına varıncaya kadar her şeyde. 2. Dünyada Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binmem İbrahim olup ateşlere atılmam, hastalanmam, fakir kalmam veya zengin olmam, bir fabrikada işçi, bir tarlada rençber olmam veya bir ülkenin başında olmam, hiçbir şey imanımdan ve amelimden değişiklik yapmamalıdır. Olaylara göre değişen imanımız olamaz bizim olayların sonucundan etkilenen ibadetimiz, kulluğumuz olamaz bizim. Olaylar imanımızı da, ibadetimizi de, şahsiyetimizi de değiştiremez. Deprem günü de biz cömertiz, tırlar dolusu servetimiz taşınırken de cömertiz. Çünkü amelimiz, ve şahsiyetimiz, İmanımızdan kaynaklanıyor. İmanımız da her çeşit günün imanıdır. Gençliğimizin imanı başka, yaşlanınca başka diyemiyorum. Fakirin imanı, yaş, zenginin imanı başka diyemiyorum. İman imandır. İbrahim aleyhisselamın imanıyla, bugün anasının babasının ona İbrahim diye adını verdiği Anadolu'nun bir köyündeki çocuğun imanı aynıdır. Aynı olmadıkça iman yoktur zaten. Dolayısıyla ikinci olarak diyoruz ki, bunca olay listesinden sonra, asla, yeryüzünde olup biten hiçbir şey, La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah gerçeğine bakışımı değiştiremez. O akidem değişmeyince, amelim değişmez benim. Amelim değişmediği için şahsiyetim bozulmaz benim. Dolayısıyla İstanbul'da, Erzurum'da zamanında fakir fukaraydı insanlar da eşlerine zulmetmiyorlardı şimdi jipler arabalar altında oldu eskiden belediye işçi olarak bile giremeyordu da şimdi ülke yönetiyorlar dolayısıyla eşlerini ezip geçiyorlar bu olmaz olmaz niye olmaz çünkü la ilahe illallahın rengi yoktur bir tanedir o Muhammedur Resulullah mağarada da bir tanedir sokakta da bir tanedir Köşkte de bir tanedir, sarayda da bir tanedir, yalıda da bir tanedir, denizin ortasında da bir tanedir. 500 metre denizin dibine girsek, Yunus olsak yine la ilahe illallah Muhammedur Resulullahdır. Olaylara göre değişmek munafıklıktır, müminlik değildir. Paranın değiştirdiği insan munafık diye bilinir bizde. Şahsiyetimizin değişmiş olması dün konuştuklarımızı ya o günler gençlik heyecanıyla söylenmiş şeylerdi gibi demek o gün gözümüz açılmamıştı gibi düşünmek sadece iman düzeyinden billah nifak düzeyine doğru kaydığımızı gösteriyor üçüncü büyük gerçek bugün olup bitenler için bu kainatta hiçbir alternatif kimse takdir edemez alternatif yoktur bunun asla yoktur olaylar ezelde takdir edilmiş şeylerdir ebede kadar bunlar değişmeyecek ve bu olayların karşısında ayağımın kayıp kaymadığı göz rengimin ne olup olmadığı kılık kıyafetimin şahsiyetimin ne olmadığı konusunda ben muhtemel değişiklikler taşırım bu olaylar böyle. Dolayısıyla bu kainat yaratılmadan bir milyar sene önce de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torununun Kerbela'da şehit olacağı kayıtlıydı. Bunu kimse değiştiremezdi. Ama o kapana kimler takılıp takılmayacağı herkes sınava tabi tutulduğu için daha sonra o kandan kendisine menfaat üretenlerin kim olup olmayacağı her zaman değişeceği için değişkenlik onlar üzerinde güneş değişmeyecek perdesini kapatanlar veya açık tutanlar diye bir farklılık olacak şemsiye ile yürüyenler veya güneşin ortasında açık başta kel başı ile yürüyenler olacak belki asla güneş sisteminde bir şey değişmeyecek bunun için olaylara değil kendimize takılıp kalırız biz bu olaylar asla alternatif olaylar olmadığı öyle bir olay türü olmadığı için bunlar gerçek ben esnek bir durumda durduğumdan dolayı bu modernizasyondan sonra sabah namazı kaçırıp kaçırmadığımı görecek Allah sabah namazı her yerde aynı. Modernizasyon zaten binlerce sene önce kadere yazılmıştı. Ne bini ne milyonu kadere yazılmıştı. Cep telefonu kadere yazılmıştı. İnterneti Allah yazmıştı. Değişen nedir? İnternetin önünde cıvıtan Müslüman veya hiçbir şekilde imanından, amelinden, şahsiyetinden taviz vermeyen Müslüman. Ortadaki sorun bu. Dördüncü büyük gerçek her şeyi Allah'ın diliyor olması ve dilediğini yapıyor kudretin sahibi olan bir Allah olması kulların sebepleri ihmalinin nedeni olamaz. Bu nesli zayi olacağını Allah biliyordu. Haber verdi zaten. Peygamberi büyük seslerle, büyük puntolarla bunu yazdı. Haber verdi. Ama sebeplere yapışmak da Allah'ın kaderlerinden bir kaderdir. Hiç kimse kıyamet günü sen istedin ya Rabbi diyemeyecektir. Çırpınacak yürek de sana vermiştim diyecek allah Teala. Dürbün gibi gören gözün vardı. Mikroskop gibi tat alan, hissiyatı olan dilin vardı. Hiç kimse Allah'ın dilemesindeki gücü ve kudreti gerekçe yapıp bataklıkta sürünemez çırpınsan uçabilecek kudreti olan bir insansın sen aynı zamanda dolayısıyla Allah'ın meşiyeti yani her şeyi dileyen o büyük kudreti sadece imanımız için vardır avuntumuz için yoktur bu hakikati bu şekilde dört ile tespit ettikten sonra dünyada ne olup bittiğini anlamış olduk bu fiiristi büyütelim veya küçültelim biz buyuz bu olmak zorundayız sorun bu dünyada olup bitenlerde değil hilafet gibi bir müesseseyi omuzlarında taşıdığı halde Kudüs davasını Mekke Medine davasını taşıdığı halde keyfine düşenlerin tefrikaya düşenlerin ümmeti Muhammed'in konusunu aile konusu düzeyinin altına düşürenlerin elinden Kudüs gittiği için Yahudi atını koşturacak meydan bulmuştur şimdi bu Allah'ın kaderiydi şüphesiz ama Allah kimseye sarayında cirit attır keyif sür Kudüs'ü sonra düşünürsün demedi Kudüs'e İngiliz tam yerleştiği gün uyanmış olmakta hiçbir işe yaramayacağını Allah baştan söylemişti. Peygamberi söylemişti zaten. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitne <فِتنى> Uyarılmıştı zaten. İngiliz'i Allah boşuna yaratmadım. Seni sömürsün diye yarattım ey mümin diye. Asırlarca Allah söyledi bunu. Belki biri anlamaz diye kaç kere bütün çöplüklerini toplayıp ölülerini bile mezardan neredeyse çıkarıp haçlı sürüsü diye Anadolu'ya kadar geldi İngiliz budur İtalyan budur Fransız budur ey mümin diye Allah müminin gözüne o haçlı ordularını soktu daha ne olacaktı ki kimse kıyamet günü Allah'ın dilemesiydi böyle diyemeyecek elbette Allah dilediği için oldu beyefendi sen neredeydin diyecek melekler beylik kalırsa orada efendilik kalırsa evet ne anladık? Bu olaylar ne kadar çoğalırsa çoğalsın Allah'ın kudretini aşmıyor. Ve hiçbir zaman benim imtihan kaybetme gerekçem olmuyor. Eğer imtihanın sonucu olarak cenneti bekliyorsam.